Açık Dergi. Evet, bu akşamın dergisini kısaca özetleyerek hemen başlayalım. İpey evet. gündem geçtiğimiz cumartesi günü açık dergi ekibi olarak rutinin dışında yayındaydık esasında. Forumlarda olan bitenleri değerlendirmek adınaydı bütün bunlar ve Paris'te kalmıştık. Paris e, gösterisinden Deniz Güncü, Demir Hisar bizlerle beraberdi ve o yayın esnasında Ömer Madra aynı saatlerde göründü de pek çok insanın. ...buradaki hareketi desteklemek üzere... ...bir araya geldiğini söylemişti. Biz orada bıraktığımız yerden devam ediyoruz esasında bu akşam. Evet. Cumartesi günü gerçekleşen bu önemli eylemi konuşacağız. Köln'de Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından yapılmıştı çağrı ama sonrasında evet. özellikle Avrupa'daki e, tüm örgütler e, katıldı ve epey geniş katılımını on binlerin e, yürüdüğü bir eylemden bahsediyoruz. Biraz ayrıntı almak isteriz tabii. Dolayısıyla Köln Radyosu'nda ve Doğu Çeveli'de çalışan gazeteci Aydın üstün elde bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz bir yandan e, birazdan. Hem e, bu eylemi hem de aslında bu son dönemde özellikle Şipigel e, dergisi İkisiyle Derspigel ile, derşibigel, e, derşibigel ile daha, daha da çok e, duyduğumuz Türkiye üzerine, gezi e, direnişi üzerine Almanya medyasında nasıl bir e, durum olduğunu küçük bir izlenimini almaya çalışacağız. E, birazdan ona bağlanacağız, söyleşimizi dinleyebilirsiniz. Sonrasında bir başka konu başlığımızda e, 21. LGBT onur haftası olacak. Evet geç, geçtiğimiz gün, yani pazar günü Dün. trans onur yürüyüşüyle başladı esasında ve hafta sonu ...ne kadar devam edecek farklı etkinliklere ...cezayir salonunda hepsi... Hı hı. ...onur yürüyüşüyle de LGBT onur yürüyüşüyle de... ...bu hafta sonu son erecek dün... ...binlerce kişi katıldı... ...İstiklal Caddesi'ndeki e, yürüyüşe... ...epey şaşaldı bir açılış... ...ve neşeli ve renkli Kesinlikle. bir açılış oldu... ...söylenebilir Boysan ve Sedef... ...bizlerle beraber bu akşam... ...saat 7'ye doğru onları yayına alacağız... Evet. evet ...bütün bunları geçmeden önce... ...bir iki haber var... Bir son dakika verip, Öncelikle onu verelim. Sonra hızlıca devam edeceğiz. Ankara'da düzenlenen Gezi Parkı eylemlerinde etem Sarı Sülüğü başından vurarak öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz tutuklanma sistemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından bugün serbest bırakıldı. E, polisin eylemini meşru müdafaa olarak yorumlamış mahkeme. Evet 1 Haziran günü yapılan gösteride kafasına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti Ethem Sarı Sülük ve bu e, görüntüye de kaydedilmişti aslında. Hala görüntüler evet. bulmak mümkün. Ee, sonrasında çok tartışmalı bir adli tip süreci de yaşanmış yaşanmıştı bu konuyla ilgili. Do, avukatının girilmesine izin verme, verilmemişti Ethem Sarı Sülüğün. Ama sonrasında e, kafatasında mermi çekirdeği bulunduğu da saptanmıştı. 9 milimetre. Evet, evet bu kadar bu kadar somut kanıtlar varken meşru müdafaa sınırları içinde e, kaldığı gerekçesiyle e, polis memurunun Ahmet e, Şahbaz'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi tabii Tartışmalara yol Epey tartışmalara yol açacak, bir, yol açacak bir haber. Evet. Biz bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapamayacağız sanırım ama en azından meşru müdafanın e, hukukta nasıl tanımlandığını e, okumak istiyorum. K gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde def etmek. Saldırıyla orantılı biçimde def etmek zorunlu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez deniyor. ...ceza hukukunda... E, ...meşru müdafaa için... Ee, ...biraz önce görüntüler aslında özellikle vurguladım... ...çünkü bu görüntülerde herhangi bir şekilde... ...meşru müdafayı aşan bir... ...durum olduğu zaten epey... E, ...açık bir şekilde görülüyor... E, ...ama polis memuru... E, ...tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı... Bugün içinde... En azından bugün... etem Sarı Sürüğü'nün elinde bir silah olmadığını... Evet. ...söyleyebiliriz... ...bir bayrak vardı sadece... ...peki yürüyüşten bahsettik az evvel... Ee... Mesela müzik festivali başladı. Belki bir iki satır ondan da bahsetme imkanını buluruz ama İstanbul'da sıkça yürüyüşler gerçekleşecek. Bu hafta Cumartesi günkü Düşün haberini şimdiden verelim. Hafta başından itibaren zaten duyularına geçtik. 350.org tarafından düzellenen küresel eksen değişimi toplantısının yaratıcı eylem atölyesi de, de sürmekte zaten farklı koşullarda. Bu hafta sonu gerçekleşen, gerçekleşecek yürüyüşü de hatırlatalım. Cumartesi hı hı. günü Kadıköy'de yer olacak. Bu katılmak isteyenler de bu arada eylemden önce yaratıcı eleman atölyesine katılmak isteyenlere de ufak bilgiler. Abba Ağ Parkı'nda bu perşembe akşamı saat 8'de bir atölye olacakmış. Occupy Wall Street'ten 2001'deki Arjantin ayaklanmasından ve İspanya'daki Plaza Catalunya eşgalinden arkadaşlar daha önce Abbas Ağ Parkı'ndaymış. Evet, fark oylamasıyla ikincisinin yapılması karar verilmiş. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen ilk atölyenin ardından e, o perşembe günü GPS, güvesel eksen değişimi aktivistleriyle buluşmak için Abbasar Parkı'na e, gidebilirsiniz. 29 Haziran'daki elim için bir nevi de e, hazırlık bu. Ama bu akşam da kalırsak da Abbasar Parkı'nda bir kadın buluşması var. Bingöl'deki tecavüz davasının kararına karşı ...tepkilerimizi yükseltmek için... ...kadınlar olarak... Haydi gelin demişler. 6.30'da toplanıyorlarmış. Evet yaklaşık 15 dakika sonra başlayacak bir toplanma bu. Abbasah Parkı'nda gerçekleşecek. Yarın da e, kadınlar toplanıyor bu arada. Bu sefer Abbasah Parkı'nda değil. Kadıköy Eminönü İskelesinde. Yarın 7 itibariyle şöyle demişler. Bizler okuyan, çalışan, müzik yapan, emekli, SSK'lı, tokatlı vesaire olanlarız. Nereden, kimden olursak olalım sesimiz artık duyuralım. Dur diyelim demişler. Sen sustukça her gün aynı ülkede 21 insan tecavüze uğruyor. Etkinliği paylaşın, paylaştırın diye de e, Facebook'ta, sosyal medyada yaydılar bu etkinliğin. Kadıköy Eminönü iskelesini hatırlatalım. Yarın yedi itibariyle e, tüm bu tecavüzlere karşı ses çıkarmak isteyen kadınlar bir araya gelecek. Etkinliklere belki devam edebiliriz ama e, şimdi e, Körn'e bağlanacağız e, ve cumartesi günü gerçekleşen büyük bir eylemi konuşacağız. E, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu kapsamındaki Körn Radyosu'ndan ve Doğçe Veli'de çalışan e, serbest gazeteci Aydın Üsnürel şu anda telefon attığımızda. Aydın Bey merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz yayınımıza. Ee, evet, biz girizgahta biraz bahsettik aslında ama tabii ki de ayrıntıları sizden almak istiyoruz. Cumartesi günü önemli bir eylem gerçekleşti önde Pek çok katılımcı, pek çok e, örgüt ve sivil inisiyatifin katılımı ile gerçekleştirildi. Siz de oradaydınız. Biraz izlenim, izlenimlerinizi almak istiyoruz. Atmosfer nasıldı, nasıl geçti eylem? Ee, gayet barışçıl bir ortamda geçti. Bunu öncelikle e, vurgulamak istiyorum. Gezi Park olaylarında uygulanan şiddeti protesto amacıyla... ...üzenlenen mitingin arkasında... ...Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu vardı... ...girişim onlardan geldi... Kölnün en merkezi meydanlarından biri olan... ...Hoymark'ta yapıldı gösteri... ...Avrupa'nın, Almanya'nın çeşitli kentlerinden... ...on binlerce insan geldi... ...yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor... ...başta Aleviler... ...ve çeşitli sol dernekleri olmak üzere... ...herkesinden insanlar vardı... ...Almanlar da epey göze çarptı... ...sadece Türk, Kürt... ...hani Türkiye kökenli insanlar hı hı. değil... Almanya'nın buranın ahalisi de Türkiye'deki olaylara yakın ilgi gösterdiği için insanlar arkadaşlarını beraberlerinde getirmişlerdi. Hı hı. Ee, epey Alman da vardı. Alman televizyonlarındaki haber bültenlerinde de ilk sıralarındaydı bu gösteri. Bunda gösteriye katılarak konuşma yapan ünlü Alman siyasetçilerinde de rolü olduğu hiç kuşkusuz. Örneğin Almanya'da Sol denince akla gelen en karizmatik isimlerden Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi çıktı sahneye. Erdoğan'ı insan ve e, gösteri hakkını bastırmakla suçladı. Kuzeyren Vesvari milletvekili Arif Ünal'la kürsüye çıkan Yeşiller Partili Forka Bekse bugün Taksim Meydanı Köln-Hoymark'ta dedi. Sizinle dayanışma içindeyiz e, şeklinde mesajlar verdi. Ve Sayın <gülüyor> Erdoğan kim halkına karşı gaz kullanıyorsa hapse atıyorsa o demokrasi ve insan haklarından bir şey anlamamıştır. Türkiye'nin ancak demokratik hukuk devletiyle Avrupa Birliği'nde yeri vardır dedi. Bu arada Türk polisinin sert tutumuna gayet büyük tezat sergileyen görüntüler de var. Tabii bu kadar çok insan bir araya gelince büyük bir e, polis gücü de görev yaptı. Fakat Türkiye'dekinin tam tersine polisler tabi e, gayet demokratik bir şekilde Göstericileri e, kolladılar diyeyim. Daha çok hatta göstericilerle beraber halay çeken Alman polisinin de görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. E, bu gösterilerin ardından Köln'de ünlü katedralin önünde de bir dayanışma konseri verildi. Bu konsere Türkiye'den de kardeş Türkler katıldı. Hı hı, evet. Peki şimdi şey kısmından da biraz bahsetmek isteriz. Anladığımız kadarıyla Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun çağrısıyla gerçekleşmiş bir eylem ama çok fazla katılım olmuş ve tabii ki de barışçıl aslında bu direnişin 20 küsür gündür devam eden direnişin. İstendiği şekilde, özlediği şekilde, bir şekilde de eylem e, gerçekleşmiş. Son dönemde Almanya kamuoyunda ve medyasında e, yorumların yorumlar nedir? Aslında epey ilgili olduklarını biliyoruz. Ama son e, yorumlar üzerinden bize bir e, genel özet çizebilir misiniz acaba? Tabii yoğun bir ilgi var bunda. Sizin de dediğiniz gibi sadece ülkede yaşayan milyonlarca Türkiye kökenliğinin etkisi yok. Bütün dünya izliyor gezi olaylarını. Ha. Bu ilgi Alman basın tarihinde bir ilke nedeni oldu. Ülkenin saygın haber dergisi Der Spiegel tarihinde ilk kez kapak konusunu iki dilde veriyor. Bugün bu haftaki Spiegel'in kapağında. Boyun Eyme ve Almancası yani Beugt-Oich-Nicht ibareleri kullanılmış. <Gülüyor> Dergiden yapılan açıklamada tabii ki Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk'ün Almanca bilgisinin eksik olduğuna inanmıyoruz. Biz sadece Türkiye'deki olayların Alman, Türk, Avrupalı herkesi ilgilendirdiği sinyalini vermek istiyoruz deniyor. Dergi Türkiye'de de normalin üzerinde bir baskıyla evet. satışa sunuldu. 10 evet. sayfalık özel bölümde makaleler hem Almanca hem de Türkçe yazılmış. Dilerseniz birkaç başlık aktarayım Beagle'dan Beyaz Türkler Siyah Türkler başlıklı yazıda ekonomik kalkınma Türk toplumundaki çelişkileri gidermedi sadece üzerlerini örttü deniyor. Allah'ın Emri başlıklı yazıda Hamburglu kabare sanatçısı Kerim Pamuk Erdoğan'ın hükümet etme, yönetme stiline yükleniyor. Dergide AKP'nin de görüşlerine yer verilmiş. Parti milletvekili Akif Çağatay Kılıç protestolarla ilgili haberleri çarpıtılmış ve yan tek yanda olmakla eleştiriyor. Ve Başbakan Erdoğan'ın görüşlerini destekliyor doğal olarak. Dilerseniz Spiegel'in bu tarihi sayısının sayfalarından bir de günlük basına bakalım. Son birkaç günde benim en çok ilgimi çeken yorum... Sol çizgisiyle tanınan Target Zeitung. Kısa adıyla Tats'tan geldi. Gezi Parkı'ndaki o komün benzeri atmosferi <gülüyor> anlatarak orada harika bir ülke vardı. Adı da Gezi Cumhuriyeti'ydi şeklinde başlayan yorumda. Gezi olaylarından sonra Türkiye'de yaşanan değişim anlatılıyor. Avrupa'nın Türkiye'ye çoğu zaman tek taraflı bakış açısı eleştiriliyor ve Gezi demokrasisi Avrupa düşüncesini yansıtmakta kalmıyor. Onu aşıyor ifadesi kullanılıyor. Stuttgart'e Zeitung'un e, yorumunda... Türkiye'de Erdoğan'ın otoriter hevesleri ve İslamcılaştırma eğilimlerine karşı sokaklara çıkanlar Avrupa'nın yanlışmasını bekliyor ve bunu hak ediyor da denmiş. Gazete Avrupa Birliği layık düşünceli Türk sivil toplumunu yüzüstü bırakırsa bu kendi değerlerine ihanet olur değerlendirmesini yapıyor. Son olarak Kölnstadt Antager adlı gazeteden de bir yorum aktarayım. Erdoğan döneminin sonsuza kadar sürmeyeceği belirtiliyor bu yorumda ve bu dönem bittiğinde. Türkiye'nin Avrupa'ya giden uzun yola devam etme fırsatı bulunduğu vurgulanıyor ancak bunun için rayları Avrupa'nın bugünden döşemesi gerektiği hatırlatılıyor. Bugünkü yorumda Gezi Park olaylarının. Alman basından aktarabileceğim yankıları da böyle. Evet Aydın Bey bunlar gayet pozitif çok çeşitli olmakla beraber ortak bir tonada sahip esasında. Yani daha doğrusu ortak özellikleri pozitif bakmaları park Gezi Parkı olaylarına daha doğrusu İstanbul'da ve Türkiye'de gelişen bu toplumsal hareketi. Ama mesela geçtiğimiz hafta sonu Le Monde gazetesinden bahsetmiştik. Onlar Gezi Parkı'nın boşaltılmasının olumlu bir gelişme olarak sunan bir yorum yer vermişler. Dardından çok tepki aldılar. Alman basınında böyle sesler var mı? Yani karşısında Alman diyelim. Alman benim gözüme çarpan Gezi Parkı'nın boşaltılması olsun, hükümetin göstericilere yönelik tavrı uygulanan şiddet olsun, hı hı. bunu destekleyen, bunu onaylayan ve haklı çıkarmaya çalışan pek yorum göze çarpmıyor. Alman kamuoyunda genelde... Olayların başlangıcından bu yana gayet duyarlı bir stil izleniyor ve mümkün olduğu kadar çok haber yapılmaya çalışılıyor ve bu 3 haftadır da pek değişmedi. Normalde zaten Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerden dolayı Türkiye Alman basında genişçe yer alıyor ama şu son 3 haftada televizyonlar olsun, gazeteler olsun, internet sayfaları olsun Türkiye mahşetlerden düşmüyor ve genelde Direniş hareketini Gezi Parkı olaylarıyla başlayan, protestoları destekleyen ya da olayları olduğu gibi yansıtmaya çalışan bir e, tavır hakim Alman basınında. Peki bu şimdi spekülatif bir soru olacak aslında ama belki kısacık yorumlayabiliriz. Bu tavrını genel olarak Almanya medyasının tavrını, Almanya iktidarının şu anki Gezi protestolarını, Gezi direnişi olan tavrıyla paralellik kurması olarak yorumlayabilir miyiz acaba? Almanya'da medyayla ıı, hükümet arasında Türkiye ile karşılaştırdığımızda evet. öyle otomatikman bir paralellik söz konusu olmuyor tabi bazen Hı -hı. olaylar aradan yıllar geçtikten sonra dosyalar açılıyor ve görülüyor ki hükümetin de ıı, gizli bir gündemi varmış ıı, ya da anayasayı koruma teşkilatlarının farklı ıı, açıkları varmış bu basına yansımamış vesaire vesaire. Türkiye ile Almanya o yüzden pek karşılaştırmak istemiyorum Hı -hı. Iı, Hani bir göbek bağı olmadığı için basınla hükümet arasında Hı -hı. Türkiye'deki evet. benzerleriyle karşılaştırıldığında Hı -hı. Öyle bir yorum yapmak istemiyorum Tamam peki evet. Aydın Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza Ben teşekkür ederim iyi yayınlar Çok tamam. sağ olun Evet, Köln radyosundan ve Dorcevelle'den serbest gazeteci Aydın Üstünel'den Köln'de Cumartesi günü gerçekleşen eylemler ve ardından da kamuoyunun, Almanya kamuoyunu ve medyasının konuyla ilgili yorumunu aldık. Gezi direnişiyle ilgili yorumunu. Evet, hükümetler nezdinde bir restleşme demeyeceğim ama en azından Türkiye tarafından da Alman hükümetine sert tepkilerin geleceği yönünde pek çok haber de yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonu özellikle hükümete yakın medya kuruluşlarında bu biraz kapsamımız açtı. Işte şimdilik sadece basın yelpazesini vermekte evet. e, yetinelim. Avrupa Alevi Birlikler Konfederasyonu çağrısıyla Cumartesi Köln'de gerçekleşen mitingi Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu kapsamındaki Köln Radyosu'ndan ve Doğu Çabelli'den serbest gazeteci Aydın Üstüner'le konuşmuş olduk. O aktar bize de teşekkür ediyoruz. Bir kere daha. Açık dergi.